1977, numaralı konu, bir meleğin Zeyd Harise'nin yardımına gelmesi, evet, kulağıma geldiğine göre Zeyd bin Harais taifte bir kişiden bir katır kiralamış, katır sahibi şu şartı ileri sürmüş, istediğim yerde seni konaklandırırım, sonra katır sahibi Hazreti Zeyti bir harabeye götürüp, in, demiş, Zeyd bin Harais inmiş ve orada bir sürü ceset görmüş, katırın sahibi onu öldürmek isteyince, yakamı bırak da iki rekat namaz kılayım, sonra beni öldür, demiş, adam dakıl namazı şu adamlar senden önce namaz kıldılar, fakat namazları onlara hiçbir yarar sağlamadı, demiş, namazı kıldıktan sonra beni öldürmek üzere geldi, o zaman eğer Rahimin diye Allah'ı çağırdım, sakın onu öldürme, diye bir ses işitti, bu ses onu korkuttu, bu sesin kimin olduğunu araştırmak için etrafa çıktı, baktı kimseyi göremedi, beni öldürmek üzere gelince bir defa daha, ya erhamerrahimin, diye seslendim, üç defa böyle oldu, baktım ki bir süvari, elinde bir süngü ve onun başında ateşten bir parça olduğu halde geliyor, süngüyle adamın karnına vurup arkasından çıkardı ve adam öldü, süvari bana dönerek, sen birinci defa, ya Erham Rahimin" dediğinde ben birinci gök katındaydım, ikinci defa bunu söyleyince yeryüzüne en yakın olan semaya geldim, üçüncü defa da bunu deyince sana geldim, dedi.